Erdarsus Samin 8. ders. Bu derste dersin tamamını bitirince ismi işaretin bedelini öğreneceğiz. Birinci konumuz. Yeni konulardan birincisi ismi işaretin bedeli. Ne olduğuna çıkacağız. İkinci olarak mekan zarfı ona bir tane örnek görmüştük, tahteyi. Onlara iki tane daha mekan zarf edileceğiz. Emame ve halfe. Önünde ve arkasında manasında. Üçüncü göreceğimiz ise Elif-i ve Elif-i Memdude dediğimiz kelimenin son harfi olup da hareket almayan başındaki amilden etkilenmeyen bir durumdan söz edeceğiz. <gülüyor> elif-i ve Elif-i Memdude olacak onların isminde. Derse başlayalım. Hazer-Racülü tacirun ve zaliker racülü tabibun. Bu adam tacirdir ve o adam doktordur. Cümlesinde haza yalan kullanılmadı. Ve ondan sonraki zalike ikinci cümlede de zalike yalan kullanılmadı. Ondan sonra marife başka bir isim daha geldi. Racül. Hazer racülü. Şimdiye kadar biz Haza raculun. Haza cemelen gibi e, işaret isimlerin hepsini gerek haza, hazi, gerek zalik, hepsini yalın kullanmıştı. Şimdi yalın kullanmıyoruz. Birleşik kullanıyoruz. Birlikte onunla beraber başka bir isim kullanıyoruz. Bu isme işaret isminin ismi bedeli denir. Bedel. <gülüyor> bedel ne demektir? Kendisinden önceki işaret ismini açan, onun o ile neye işaret edildiğinin açılımı sizin anlayacağınız tarzı. İsmi mi açan? Zaten i̇şaret ismini açan. Bedelin anlamını söylemedim. Buradaki sadece anlayacağınız tarzı söyledim. Bunun bazı alametleri var. Söyleyeyim. Eğer işaret isminden sonra bir marife isim kullanılırsa marife, nekire değil marife isim kullanılırsa bu marife kelime işaret isminin bedelidir. Arapçada buna bedel denir. Bedel. İşaret isim sonra, marife, mi? marife isim bilirse özel bilinen marife, bilinen nekire değil de marife bilirse o İsmi işaretin bedelidir. Buna Türkçe'de mevsuf denir. İş, e, i̇şaret zamiri. işaret ettiği nesneyle, kişiyle birlikte kullanılırsa buna işaret zamiri denir. Örnek verelim. Bu adam çok tembel. Cümlesi veya e, adam şu uzun ağacı kesti cümlesi. Bu şu. Ve bu iki kelimeden sonra biz başka isim kullandık. Bu adam veya bu öğrenci veya şu ağaç işaret ettiğimiz neslinin açılımını da söyledik. Neyi kastettiğimizi söyledik. Bu adam bunu kesti demedik. Bu çok tembel demedik. Bu çocuk çok tanımalı. Bu öğrenci çok tanımalı. Şu ağaç kesilen şu ağaçtır gibi işaret ettiğimiz nesneyi aynı zamanda lafız olarak da kullandık. Buna Türkçe'de işaret zamiri denir. İşte tövbe. İşaret sıfatı denir. İşaret sıfatı. Şimdiye kadar kullandıklarımız ise işaret zamiriydi bir nesnenin bir şahsın yerine kullanılan işaret, e, ismi işaretler işaret zamiridir. <gülüyor> i̇şaret ettiği nesneyle birlikte kullanılan işaret sıfatıdır. Bunu hemen bir örnek yapalım. Siyah kalem yok mu? O köşeye bakar mısın? O düşmüş olabilir. <gülüyor> Önce Türkçe iki tane cümle yazayım. Yine Hemen altına da Arapçasını. Hadi evet. Fazal cümlesinde fazla yine bu <gülüyor> şayet zamiridir. Yalanı kullanmadı. Yalanı kullanmadı. Hemen <gülüyor> devamında bu adam öğretmendir. Hazer racülü Haza raculu müderrisi. Haza ve bu yalan kullanılmadı. Marife bir isimle beraber kullanıldı. Yukarıdaki haza Türkçe karşılığı bu işaret zamiridir. Buradaysa işaret sıfatıdır sıfat mevsuf olarak kullanılır. Şu adam cümlesinde, yani bu adam öğretmendir cümlesindeki adam mevsuftur, sıfatlanandır. Bu ise sıfattır. İşaret ismine sıfatlandır. <gülüyor> Biz şimdiye kadar işaret sıfat işaret isimlerini, ismi işaretleri hep yalan kullandık. Yani zamir olarak kullandık. Şimdi sıfat olarak kullanmana geçtik. Bu derste. Hazer racülü tacirün cümlesinde bu adam tacirdir. Cümlesinde. Bu Türkçe e, Türkçe içerdiğimiz bu cümlenin e, tek tek kelimelerin görevini incelersek bu sıfattır. Adam sıfatlanandır. İkisi komple müptedadır. Racülün ise şey, tacirün ise haberdir. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Burada şimdi bu adam tacirdir derken, geniş zaman anladığımız kadarıyla değil mi? Türkçe Türkçe'ye değil. Mi? Evet. Örneğin, bu adam tacirdi dersek nasıl olur? Tacir o. O fiiller bahsine gireceğiz. Zamanla ilgili bir şey soruyorum. Mesela, biz de avuç olduğumuz işte şimdiki zaman geniş geçmiş diye ayrım var ya. Bu Arapçada da zaman... Elbette, elbette. İleride gelecek onlar. Fiille F kullanacağız. Kâhne fiiliyle fiil fiil kullanacağız. Sıraklan, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> muzah muzah, muzah bir birlik terkip var oğlum bu farklı kısmaktır yani, yani. evet. <gülüyor> orada fiili kullanmamız gerekiyor memur hocam kane diye bir fiil var nakıs fiil onu kullanacağız kane el raculü diyeceğiz taciren Bu adam tacirde olacak o zaman. Evet burayı anladık mı? Evet, evet. Bir daha söyleyeyim mi? Anlaşılması için. Hazaracül'ün cümlesinde. Zalike Gıdrun. Tilke qidrun cümlesinde. Bunlar yalın kullanıldığı için. Bu işaret isimleri. Yalın kullanıldığı için. Bunlar işaret zamiri idi. Zamir olarak kullandık zamirler tek başına anlam ifade ederler. Tek başına kullanılırlar. Ama sıfatlar tek başına kullanılmaz. Örnek Hader racülü müderrisün cümlesinde Haza tek başına kullanılmaz. Kullanılırsa kendisine sonraki bedel dediğimiz kelime kullan kullanılır e kullanılmaz. O Haza yanlış başına kullanılırsa kendi yukarıdaki gibi cümle olur. İşaret zamir olarak kullanılmıştır. Sıfat olarak kullanılması ise işaret zannediğimden e, nasıl farklı olduğunu anlayacağız işaret sıfatının işaret e, isminden sonra bir tane marife isim gelir. Birlikte kullanılır. Ve buradaki kendisine sonra gelen, işaret isminden sonra gelen marife kelime de o işaret isminin e, bedeli de isimlendirilir. Türkçe'de ise bu, biz bunu isim e, e, isimlendirecek olursak Türkçe'de bu sıfattır. Adam sıfatlanandır. Şu da yüklemdir, fiilimsi Bu adam komple özne olur. Sıfat sıfatlanan. Arapçada ise isim işaret ve bedel diye ismendir. Bedel adam mı anılıyor? <gülüyor> Burada bedel racul. Adam demeyelim racul ha. oluyor. Evet. Bedel eşittir sıfat yani. Bedele eşittir sıfatlanan. Öbürü neydi? Hazar neydi? Hazar sıfat. Yok. Arapça şeysi. Bu Türkçe sıfat demiştiniz. Aza, Arapça bir şey dedi. Sıfat. <gülüyor> sıfat Yok. Arapça başka bir neydi ya? Ya? Ya. Ya. şey değildi ya. Kayıtta var. Bir şey bedel değildi bir şey demedim Tamam hocam neyse Değil dinlersin şey. inşallah başka bir şey söyler mısın Anladık <gülüyor> mı? İnşallah. İşaret ismi yalnız başına kullanıldığı zaman zamirdir. İşaret de zamiridir. Bir marife kelimele birlikte kullandığı zamanda işaret sıfatıdır. Evet. Evet. Şimdi dersimize dönelim. Hazar raculü tacirün cümlesinin manası bu adam tacirdir. Cümlesinde haza mübtedadır. Er racul on bedelidir. İsmi şahadetin bedelidir. Tacir ise onun haberidir. Tek tek kelimelerin görevinden bahsedecek olursak ancak bu 8. derse kadar bir daha hatırlatayım. İsim işaretleri biz takririzsizik var. Hep zamir olarak Zamir olarak. Olur, zamir Hı. olarak. Hı. Peki zamirle e, sıfatın farkı ne? Zamir tek başına kullanılır, anlam ifade eder. Sıfat. Sıfat tek başına kullanılmaz. Sıfatla ama birlikte kullanılması gerekir. Örnek. Sarı kalem uzundur diye bir cümle kursak. Buradaki sarı sıfat. Kalem sıfatlanandır. Asıl özne olan kelime nedir? Kalemdir. Kalemdir. Sarı onun sıfattır. Sıfat tek başına kullanılır mı? Sarı uzundur. Evet. İşte kullanmaz. Farkı bu. Sıfat da zamir nasıl. Ama sarı kalem yerine o desek, o uzundur. Veya şu desek, zamir olarak. Yani şu uzundur desek bir anlam ifade eder mi? Eder. Evet, evet, evet. evet. Tamam? Onlaştık. İnşallah. Burada Haza eee Gerçeklerdeki dersinde de göreceğiz ama kısaca değineyim mi? çok kısa teferruata girmeden. Bedel kendisinden önceki mübdelün aleyh dediğimiz kelimenin mübdelün aleyh. Çok kısa gireceğim teferruata girmeyeyim. Baştan çat, çatıldım ben. <gülüyor> yabancı kelime <gülüyor> <gülüyor> ha, mübdelün aleyh ona ee, yani bedel kılınan kendisi üzerine bedel yapılan demek i̇şte genelde bu ismi işarettir o e, kelimeyle ortak taraflar olur cins olarak uyarlar hareket olarak uyarlar adet olarak uyarlar birbirleriyle uyumludur bunlar ama bunlar çok ilerinin şeyleri e, konuları Hazer racülü cümlesi şey e, sıfat mevzusuhunda racülünün harekesi niye ötre çünkü haza müptedadır müptenin aleyh müptedaysa dolayısıyla harekesi ise bedelin de harekesi ötre olmak zorunda haza mebnidir ismi şeretten hepsi mebnidir <gülüyor> mebnidir sözümü geri aldım mebni hepsi oldu evet. abi haza sıfat oldu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Allah> <gülüyor> Yasin Yasin kabardaydır siyah saçlıdır, gençtir yakışıklıdır, bekardır olur. hepsi oldu evet, bak Yasin Yasin <gülüyor> <gülüyor> işte Yasin hepsi oluyorsa da hepsi olur, farkı <gülüyor> olur bir Evet Haza müktedadır, müktedanın herkesi aslen ötürü olmasan sevine edelinin hareketi de ötürü olur. Bundan dolayı hazer raculi diyemeyiz. Hazer-Racül'e de diyemeyiz. Ya. Hazer, raculi. hazer raculi diyeceğiz. Racül'i ve racülle diyemeyiz. Onu diyorum. Evet. <gülüyor> Peki, racül'ün hareketi niye ötedir? Çünkü Hazan'ın bedeldir. Hazada merfu merfu ötürüdü konumdadır. Ondan dolayı Gibi. Neyse, teferrat fazla girmeyelim. Bedeli anladık mı? İşaret isminden sonra marife bir kelime gelirse bu onun bedelidir. Evet. O, ve zalike ve dâlike tabibun. O adam ve o adam doktordur. İsmu taciri Mahmudun. Tacir'in ismi Mahmud'tur. Mahmud ile Muhammed'in yazıma yanır. Bir tane arada metarifi Vav var. Ona dikkat edin. Mahmud ile Muhammed arasında Mim'de bir tane metarifi Vav var. Ben Mahmud, ayırıyor. Muhammed. Mahmud'dan Yazımın Yazımını öyle ayırabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Vesmut tabibi Saidun ve tabibin ismi Said'tir. Ben Mahmud Muhammed'in farkını anlayamadım. Vav Mahmud'da Mim ile dal arasında bir tane M var ya Görebildik mi onu? Evet Tamam O M görevini görür tamam. Dolayısıyla Mim uzatırız evet. Mahmud tamam. Ama Muhammed uzatma Yoksa yazım olarak aynı <Gülüyor> Yazayım mı bir tek? Yok tamam yok. Gerek, Peki Hazel beytu lit taciri Ve zalikel beytu tabibi bu ev tacirindir. Tacire aittir. Ve o ev doktora aittir. Doktorundur. Burada da gene Haza ismi işaretiyle el Elbeyt Hakeza ile birlikte Elbeyt kullandı. Marif <gülüyor> bir kelime kullandı. Dolayısıyla burada bedel iki tane beyt. Her iki cümledeki beyt kelimeleri. Bedeldir. <gülüyor> Beytut tacir-i emamel mescidi ve be beytut tabibi halfel medreseti. Tacir'in evi mescidin önündedir. Emame Ölümde. önünde. İmam bu kelimeden türeme. İmam önde olan, önde bulunan demektir. Nitekim imam önde bulunur. Emame de önünde demek. Mekan zarfı hani tahteyi görmüştük ya, ya tahtel taht mektebi diyorduk tahtes seyyaret diyorduk altında direkt altında değil aslında izafette kullanıldığı zaman ön in altında hani bir şeyin altında izafet terkibinde o ön in iki gelirdi yani emamel mescidi mescidin önündedir ney Tacir evet. evi ve beytut tabibi ve doktorun evi Khalfel medreseti okulun arkasındadır. Khalfe de arkasında. Halife var ya halife, o da arkasından gelen, takip eden demek. Halife. Halife Ömer, Halife Bekir radıyallahu anh diyoruz musun? Arkadan gelen, öndekini takip eden manasına gelir. Yani peygamberin izinden giden, onun takip idarecilik görevini üstlenen. Halef, Selef. Selef de önden giden, Halef arkadan takip sınav. eden, arkadan gelenler demek. Bu kelime de evet. Çağrışım yapsın yerleşsin diye soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> limen hazihis seyyaretu ve limen zalike. Hmm. Mi tilke? Tilke. Tilke. <gülüyor> tilke. Evet. Tilke. Bu otomobil kimindir? Ve o kimindir? Buradaki hazihi işaret zamiri mi? İşaret sıfatı mı? İşaret zamiri. Hazihi seyaretteki hazihi. Evet. İşaret, sıfatı sıfatı, sıfatı oldu. Limen tilke demek, tilke zamiri mi, işaret sıfatı mı? İşaret hmm. zamiri hmm. Yalnız kullanmış zannediyor. Her tamam. Zaten başka alternatif yok. Ya zamir diyecektin, ya sıfat diyecektin. <gülüyor> <gülüyor> evet. arabadan kafanlar işte yani. lit sayyaretül bir sorunun cevabı. Hazih seyaretü bir vatilke tacir Bu otomobil doktorundur ve o tacirindir. Bu cümlenin cevabında birinci cümlede daha doğrusu hazih seyaret yerine sadece hazih şeklinde işaret zamirinde kullanabilirdik. Hazih lit tabibi ve tipir taciri diyebilirdik. Hazih seyaretü minel yabani ve tilke min Amerika. Bu otomobil Japonya'dandır ve o Amerika'dandır. Bu otomobil Japonya'dandır ve o Amerika'dandır. Cümlesinde Min Emrika'da farklı bir yazıma dikkat çekiyoruz. Emrika'daki kefin son harekesi Elif-i Memdude dediğimiz M harflerinden. Elif-i Memdude Not alalım bunu bir yere ona, ona işaretleyecek şekilde. Elif-i Memdude dersin sonunda Elif-i Memdude ve Elif-i Maksure ile ilgili ders yapacağımız için sadece bunu hatırlatıp geçiyorum. Elif'in Memdûde. Memdûde. Mem. Memdûde. Memdûde. Ne işe yarar Elif'in Memdûde? Başına gelen, o kelimenin başında bulunan amin sebebiyle son hareket değişmez. Min emri ki olmaz yani. Minden dolayı. Min haricen dolayı emri ki olmaz. Yazalım mısınız? Neyi? Yani, Elif'in Memdûde'nin açıklaması. Yazın ya da sorun. biraz çok. Dersimizin sonunda inşallah onunla ilgili ders göreceğimiz için sadece hatırlatıp geçeceğim dedim ya. Min emri ka oradan tarifin gibi duran bir elif var. Ona elifi memdude denir. Ne iş yapar elifi memdude? Başındaki harficer ve benzeri amil yani sonu değiştiren e, hareketi değiştiren türlü de kelimeler başa geçerse etkilenmez onda Değiştirmez. Min emri iki olmaz. Emri ka olur yani. temarinu alıştırmalar defterlerinize yazacağınız alıştırmalardan birincisi. Onda Bak diyecek ki ecip anil esiletil atiyeti. Gelen soruları cevapla. Peki. Olur. Men hader racülü ve men zaliker bu adam kimdir ve o adam kimdir? Karşıya göre cevaplayacağız. Hani yukarıda Hazer racullu tacir laz hareket tabip demişti ya ona göre. Oradan kopyala yapıştır yapmayacağız, yazacağız inşallah. Kopyala yapıştırmadan sonra ya. yine. <gülüyor> yine yazarken oraya bakacağım cevaplayacağım. <gülüyor> evet. İkinci <gülüyor> soru: Mesmut taciri Tacir'in ismi nedir? Bu yukarıdaki parçaya göre cevaplıyoruz aynı şekilde. Bu alıştırmayı komple. Mesmut bir doktorun ismi nedir? Min eyne seyyare bir doktorun otomobili neredendir? Neredendir? Min eyne seyyare taciri, tacirin otomobili neredendir? Eyne beytut taciri, tacirin evi nerededir? Eyn ebeytut tabibi doktorun evi nerededir? Bunlar parçada geçti. Bunları cevaplayacağız inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bu şeye boşluk varsa kitabı yazabiliriz. İkra vektup oku ve yaz Hânel veledu Hâridun Yukadaki alıştırmada alış anlaşılmayan bir şey yok inşallah. Parçaya göre cevaplayacağız. <gülüyor> Oku ve yaz. Hazel veladu ve Dalikel Muhammedun. Bu çocuk Khalid'tir ve o çocuk Muhammed'tir. Muhammedle Mahmud'u oradan karşılaştırabiliriz. Burada yine e, işaret ismi ve ondan sonra gelen bedele e, dair bir alıştırma var. Onu yerleştirmeye çalış. Aynı zamanda hareketleri kaldırmış. Hareket sonra okuyabilmemiz gerekiyor. <gülüyor> bu adamdır veya bu çocuktur yerine bu çocuk falancadır diyeceğiz. Hazer racülü müderrisun ve zaliker racülü mühendisin Bu adam öğretmendir ve o adam mühendistir. Arapçı bir daha okur musunuz hocam? Tabi. Hazer racülü müderrisun ve zaliker racülü mühendisin Racülü Hazer racülü raculü. Ha Hâ. zer raculü. Başındaki kelimeden dolayı. Ha kitabu cedidun ve zalikel kitabu kadimun. Bu kitap yenidir ve o kitap eskidir. Hadhi sayyaratü li Aliyyin ve tilke li Halidin. Bu otomobil Ali'nindir ve o Halid'indir. Cümlesinde Seyyaretün başındaki hazihi işaret sıfatıdır. Tilke lihalindeki tilke ise işaret zamiridir. <gülüyor> anlaşılsın diye. Hadal babu maftuhun ve zalike babu Bu kapı açıktır ve o kapı kapalıdır. Limen hazihi's saatu? Bu saat kimindir? Kime aittir? Hiye li abbasin. O abbasındır. Hazihis saat yerine bu sefer şahıs zamiri kullandı. Hiyeyi. Niye? Çünkü saat müfret müennes bir kelime. E hazel beytu ittabibi. Bu ev doktorun mudur? Cevap ne? Yok. Kurban, la, tamam. O zaman La. Hüveylül müderrisi. Bir alt satıra geçmişim ben. Bizim, bizim kitap sizinkine göre çok karışık. Çorba gibi. Sinki, tek tek satır satır. <gülüyor> Şöyle. Satır kayabiliyor bazen. Evet. Bu ev doktorun mudur cümlesinde cevap La Hüveylül müderrisi olarak geldi. Yani hayır o öğretmenindir. Burada da Şahıs zamiri olarak hüveyi kullandı çünkü beyt müfret müzekker bir kelime. Saat müfret müennesse hiye kullanmıştı. Ev müfret müzekker olduğu için hüveyi kullandı. Eh hadhih libnil muezzini. Bu bisiklet müezzinin oğlunun mudur? Libnil <gülüyor> muezzini. Orada izafet terkibi var. İbnül Meezini'de başındaki haricer li haricenin dolayı libni diyorduk. Libni müder, libnil Müezzini. Bu bisiklet Müezzin'in oğlunun mudur? Cevap: Naam. Açıklama ihtiyaç mi cevap olduğu için Naam ile itinlik. Evet. Men hazarveladu. Bu çocuk kimdir? Huve talibun minel Iraki. O Iraktan. Bir öğrencidir. Bizde de Çin, Çin, Çin, Çin mi? Diyor. O zaman minessini diyelim. Yani. O Çin'den bir öğrencidir. E zâlikel beytu cedidun O ev yeni midir? La ve gadimun Cidden. Hayır o cidden eskidir. Hâzih seyyâretu minel yabani Vatikan'ın suvi sera bende. Sizde? Amerika mı? Evet, min Amerika. Bu otomobil Japonya'dandır ve o Amerika'dandır. Suivi sera. İsmini ne sera. İsmini söyle. olarak benziyor. Biraz. Evet. Ha, destekinu min Almanya ve tilkel min agatu min inkelterra bu bıçak skin bıçak bu bıçak Almanya'dandır min elmaniya Elmaniya'nın elifle mariflik takısı değil bizzat kelimenin kendisinde Elmaniya bu bıçak Almanya'dandır ve o kaşık İngiltere'dendir Kelterra Eğer herkesi yazılmamasalar düzgün değilse harekeleyin. Çünkü genelde İnkilterera diye okunuyor. Genel hata. İnkelterra. İngiltere. İngiltere yerine bizimkiler İngiltere deseler tamammış. İnkelterra. Üçüncü alıştırma sorunuz yoksa yakra el misale laati buraya kadar bir cümle sümmeden itibaren diğer bir cümle bu yakra el gelen misali oku bu sümmehavvelil cümle el atiyet mislehu sonra gelen cümleleri onun misline benzerine çevir. Havil tahvil et. Çevir. Dönüştür. Cümleyi Şimdi sümme sonra. Evet. Havle. Havil. Havil. Çevir dönüştür. Cümle cümle Evet. Sondra, at, sondra, hangi sonra gelen at, at, gelen misali misal nerede mislehu misle, misle, misle, misle. misil benzer hu mislehu'daki hu ise ta baştaki misale gider yani misalin benzeri misalin benzerine dönüştür Evet, bir daha tercüme edelim. Sunmaya kadar bir cümle. Sümme'de sonra ikinci cümle demiştik. Gelen misali oku. Sonra gelen cümleleri cümlel -atiye, gelen cümleleri misalin misline mislehu havvin dönüştür. Çevir. Misale bakalım. Aşağıda hemen altında misal var. Haza kitabın. Bu kitaptır. Cümlesinde haza işaret zamiridir. Onu neye dönüştürdük? İşaret zamirini işaret sıfatına dönüştürdük. Hazel kitabu li muhammedin. Çok kolay. Çok kolay. Yasin bunun üstesine çok kolay gelir. Hazel kitabu li muhammedin. Dedik. Birinci cümledeki işaret zamirini ikinci cümlede işaret sıfatına dönüştürdük. Bu ne? kitaptır cümlesini ne yaptık? Bu kitap Muhammed'indir'e dönüştü. Anlaşıldı mı? Evet. Şu alıştırmayı verelim mi? Öyle bitirelim. Gerçekten. Gün biraz uzun geçti herhalde. Mehmet Ali. Evet. Ha da tabi bun. Bu doktordur. Birinci alıştırmanın birinci cümlesi. Bu ee, cümleyi Hemen karşısında kısmen şey de verilmiş. Örneği de yardımcı örneği de verilmiş. Yukarıdaki misaliye benzeterek çevireceğiz. Bakalım şimdi. Bu doktordur biz ne yapacağız? Bu doktor falanca diyeceğiz. O falancası zaten o da gelmiş. Minel Hindi. Hindistan'dandır. Nasıl yapacağız? Hazret Tabi bu. Minel, Minel hindi. hindi. Olay işaret İşaret zanirini, işaret sıfatına dönüştürmenin yolu ne İsim işaretten sonra marife bir isim getirilirdi. Elif koyacağız tamam olur mu? mı buraya yazacağım? koyacağız tamam olur tamam Onu Onun demi işte he. Marife elif lam hepsinden aşağı. Zaten sizin dönüştür, dönüştürmenizi istediği cümlelerin son bölümlerini oraya yazmış. Lil müdiri İbnü'l müderrisi min falanca, lil filanca diye siz o baştaki kısma cümle olarak gelen. Aslında bu sondakini koymasa mesela Hâzâ seyyâret seyyâret Hâzâ seyyâret. Hâzâ his seyyâretü zih seyyâretü tabibi. Desek olmaz mıydı? Abi? Olmaz. Sondaki olmaz. Olmaz. Ya, bu arada Ona bir haber oluşturacağız. Doktorundur. Ona bir haber oluşturmamız gerekiyor. Hâzâ seyaretü seyyâretü dedik. Evet. Bu araba doktorundur. Doktorundur. Littabibi işte. Değil mi? Ginev var. İşte Littabibi yani şu sondakini koymasa da biz kendimiz bundan bir cümle yapsaydık. Daha iyi olmaz mıydı? Buraya sonunu koymuş ya. Anladım. Bu olmasa da biz bundan bir cümle yapsaydık. Ama bak arkadaşlar çok kolayına geldi bu işimde. Sadece el, başına elif lam koyacağız, hallolacak diyor. İşte bu öyle oldu mu çok kolay oluyor mu? Evet. <gülüyor> tamam abi, Yasinde o cümleler olmadan tabibin yerine öğrenci desin Veya sondaki evet. sondaki haberlerin yerine başka bir haber başka var. Başka bir haber olursun. Tamam. Tam Hocam Yasin'e verdi ki bazıları. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok mesela o arada Yasin doğru Yasin değil, değil miydi ya? abi? Hazi <gülüyor> seyaretü tabibi. Evet. <gülüyor> ya. Hazi seyyaret tabii bir olmaz. Hazi seyyaret nit tabii bir olur. Ya bu şu örneğe o U olur, bugün olur. tabii. Bu Bey. Ramine kayıtlar açık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yalnız kayıtlar bazen yetmez ders dinlemek gerekir. <gülüyor> Koparsa film bir daha yapıştırmak zor oluyor evet. veya arızalık alıyor film o da bir atlayış oluyor falan. Versin de iyi takip etmek lazım. Anlaşılmayan bir şey varsa hemen şunu açalım. Nedir o şey? Bir bak inşallah. Anlaşmaya yerleşmeyen bir yer varsa hemen şey Burada bir ele alalım. Evet. Lamba dedi ya. Evet. Balık Ondan sonra e, ikinci cümlede. Muhalefet olduğunuz şeyi... muhalefet yok aslında. Yani ikisi de farklı mevzulardan bahsettiler. Dolayısıyla bir ortada ihtilaf yok. Mahmut Bey e, müfteda haberden oluşan bu cümleyi nasıl biz e, işaret e, sıfatı ve bedele dönüştürebiliriz onu söyledi. Haberin başına elifam taksi getirerek yapacağız dedi. Şey de Yasin Bey, bu çok kolay oluyor. Buna biz kendimiz bir haber uydursak dedi. Farklı şeylerden bahsettiler yani. Ben devam etme taraftarıyım ama siz yok tam buraya kadar derseniz durabiliriz. biliriz. Bunu bitirelim abi. Bu öğrenim, bitirelim. devam edelim hocam. Alıştırma. Bitsin. Yok, mi bitsin? Yok yok. Bunun sonuna kadar gelir. Tamam bu işte 10 tane zaten soru var burada. Evet. Onları yapacaksınız. Tamam. Ondan sonra dördüncü alıştırma mı var? Ben orayı kastettim. Evet, burada evet, bırakırız tamam. devam edelim. Ya ders devam etsin. Zaten devam dedim. Benim burada halim yani. 37 40 dakik olmuş yapması. Ben devam edebilirim ama takip edemeyen arkadaşlar var herhalde. Ya. Yani yorumunuz far bile. Benim karar verdim yani gençler. Yoksa benim için sorun yok. Sonra yani, var yani. Tatlımız var, meyvemiz var içeride duruyor. Sıcak ortam. hamdolsun. Siz hocam da bunu inşallah vereceksiniz. El. 4'ten Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah Allah.